Merhaba sevgili dostlar. İlk programla karşınızdayım. Programımızın adı Bilimsel Şeyler. İçerik olarak ilk programda her şeye dair bir şey düşündüm. Fakat çok uzun bir programa dönüşeceği belliydi. Bu yüzden gerçekten her şeye dair bir şey olarak değiştirdim. Çünkü her şeyden bir şey deyince o bir şeyin de içeriği bayağı uzun oluyor. Bundan dolayı gerçekten bir şey olarak inceleyeceğiz. Arka planda müziğimiz var. E, Çok kafan müzikleri seçmeyi diye diyorum. Fakat e, programın sonlarına doğru birkaç parçaya da dönebiliriz. İlk olarak e, güncel olaylardan bahsedelim bilimde neler oluyor, neler bitiyor. Bunların üzerine biraz konuşalım. İlk olarak biraz zamanı geçmiş de olsa CERN hakkında konuşabiliriz. CERN'de neler oldu, neler bitti? CERN'de Higgs parçacı üzerine çalışılıyor bildiğiniz üzere. Eee Higgs parçacı bulundu denildi. Tabii biliyorsunuz dolaylı olarak bulundu. Yani izi gözlendi. İzinin gözlenmesi demek zaten bir nevi de keşfedildi anlamına geliyor. ki bu işi nasıl yaptılar? Şöyle yaptılar. Parçacıkları hızlandırıp çarpıştırdılar. Çarpışan parçacıklarla daha küçük parçacıklara ayrıldılar. Ve sonunda kütleyi oluşturan Higgs parçacığının izine rastlanmış oldu. Cern çok büyük bir yatırım harcamıştı buna. Ve bunu da sonuç olarak değdi. Tanrı parçacığının sırrı çözülmüş oldu. Neden buna Tanrı parçacı dendiğini ben de pek anlayamıyorum. Yani Tanrı Kütleyi yaratmakla mı yükümlü acaba? Demek ki aslında biraz da ironi yapılmış burada. Kütleyi oluşturan da bir parçacıksa belki bu noktada da tanrı fikri sorgulanmaya, tekrar ele alınmaya mahkum oluyor. Ben içten içe bunun fizikçilerin gizlice medyaya verdiği bir laf olduğunu bile düşünüyorum. Bu müzik bizi biraz daha hareketlendirecek gibi. Ben de parçacıklar gibi yerimde duramamaya başlıyorum çünkü bir süre sonra. Bu müziği aylar önce e, internetten indirmiştim. Hatta belki yıllar önce CNN'in arşivindeydi. Gerçekten güzel müzikmiş şu anda. Dinledikçe farkına varıyorum. Konuya dönersek bilimsel gelişmelere. E, son zamanlarda biyoloji alanında da birçok bilimsel gelişme ve keşif oldu. Evrimsel biyolojiye fazla değinmeyeceğim çünkü... İlek programlarda bunu bayağı derin bir şekilde ele almayı planlıyorum. Bu programda ufak ufak değinelim. Birkaç fosil daha bulundu. Neandertaller adına birçok keşif yapıldı. Son olarak neandertaller ile genetik karışıklığa uğradığımız kanıtlandı. Bunu geçtiğimiz aylarda bir haberde okumuştum. Yani atalarımız neandertallerle ne yazık ki düşüp kalkmışlar genetiğimiz genetimiz karışmış. Peki neden Neandertaller yok oldu diye sorarsak. Neandertaller neden yok oldu? Ortama ayak uyduramadılar. Basitçe Darwin'in doğal seçilimini gösterebiliriz bu noktada. İlk dört dakikamız doldu. Haber kısmını geçelim. Ben iki haber verdim ama şimdiden sıkıldım. Biraz başka konulara değinelim. Mesela astronomi. Astronomiye değinmeden önce de tabii bir e, yeni müzik atayalım bakalım arka fona neler olacak. Baba filminin baba müziği ile devam ediyoruz. E, şimdi astronomiye değinelim dedik biraz. Astronomi de benim en çok ilgimi çeken tabii ki gökyüzü ve gökyüzündeki hayaletler. Bu gökyüzündeki ayetler terimi de zaten bu yeni nesil kozmosu izleyen herkes biliyordur az çok. Biliyorsunuz, hatta bildiğiniz üzere diyeyim. Gökyüzüne baktığımızda yıldızların ışığını görüyoruz. Yani bize gelen sadece ışık, elde ettiğimiz şey sadece ışık. Bu ışık ise milyonlarca kilometre milyonlarca kilometre dedim. Belki çok yanlış söyledim. E, milyonlarca ışık yılı uzaklıktan geliyor. Peki ne kadar uzaklıktan gelebilir maksimum diye düşünürsek... ...bizim ulaşacağımız şey tabii ki evrenin yaşı olur. Fakat evrenin yaşı uzaklığında bir yıldız da gözlemleyemeyiz. Big Bang'den sonra olan olaylardan dolayı. Şöyle bir şey söyleyelim. 10 milyar ışık yılı uzaklıkta bir yıldız veya bir galaksi belki gözlemleyebiliriz. Peki neden konuya değindim. Şundan dolayı değindim. Gökyüzüne baktığımızda aslında gerçekten hayaletler görüyoruz. Neden? Çünkü oradaki yıldızlar çoktan ölmüş olabilirler. Bize gelen ışık onun uzaklığından dolayı o yolu kat ettiği ışıktır. Yani bir yıldızı inceliyorsam ve o yıldız bize 10 milyon ışık yılı uzaklıktaysa ben onun 10 milyon yıl önceki halini görüyorum demektir. Aslında bu astronominin ne kadar e, havada kaldığının da bir göstergesi. Ne kadar bakarsak bakalım dünyadan. O yıldız için söyleyeceğimiz her şey 10 milyon yıl öncesine ait olacaktır. Aynı şekilde tabii ki diğer gök cisimleri için de böyle. ...ne kadar uzağa bakıyorsak... ...o kadar geçmişe bakıyoruz. Bir gün belki... ...Big Bang sınırına da ulaşırız. 13 milyar... ...kadar uzağa bakabiliriz. 13 milyar ışık yılı. Işık yılı uzaklığını... ...tanımlarsak da bilmeyenler için... ...şöyle söyleyebiliriz. Işık bir saniyede yaklaşık 300 bin kilometre yol alır. Bu bir saniyede aldığı yolu... ...yıl cinsinden hesaplıyoruz. Yani... Işık bir yılda ne kadar yol alıyorsa, ona bir ışık yılı uzaklığı diyoruz. Gökyüzü bundan dolayı bize çeşitli çeşitli oyunlarda oynuyor diyebiliriz. Peki çok çok uzakta bir yıldızda ya da çok çok uzak bir galaksi de diyelim. Star Wars'un girişindeki gibi ee, bir gezegen varsa ve üzerinde hayat varsa bize ulaşmaları mümkün mü acaba? Bizim galaksimizin boydan boya 100 bin ışık yolu oldu deneyler sonucunda ya da gözlemler sonucunda biliniyor. Ee, sadece galaksimizin içerisindeki e, ki hayatı keşfetmeye kalksak İnsan ömrü yetersiz kalacaktır basit hızlarda. Çünkü biz basit hızlarda hareket edebiliyoruz, ışık hızında değil. Işık hızında bile hareket etsek 100 bin ışık yılı demek çok büyük bir zaman demek. Ayrıca ışık hızına yaklaştıkça büyük bir paradoksun da içerisine giriyoruz. Einstein'ın genel relativitesi ve özel relativitesine bakarsanız ışık hızına yaklaştıkça zaman aleyhimize çalışmaya başlıyor. Ne kadar hızlı gidersek, ışık hızına yakın hızlarda, ne kadar hızlı gidersek dışarıdaki zaman o kadar hızlanacaktır. Bu işimize yaramayan bir durum. Neden yaramıyor? Çünkü biz bilgiyi geri getirmek için gidiyoruz. Geri döndüğümüzde belki de bu gezegen yerinde olmayacak. Bundan dolayı işimize yaramayacak bir durum. Peki devam edelim. Ee, nasıl iletişim kuracağız bu canlılarla? 100.000... Bin... Işık yılı boydan boya bir galaksi var elimizde. Şu anda dünya üzerinden bir radyo dalgası göndersek galaksimizin dışına çıkacağı vakit 100 bin ışık yılı sonra. Aslında yani ışık göndermeye kalksak bile şimdi burada olduğumuza dair yine yetişemeyecek. Belki yok olacağız 100 bin ışık yılına. Ne yapabiliriz ne edebiliriz bilmiyoruz. Şarkımız bitmiş yeni bir şarkı ekleyelim mi? Aba <gülüyor> bu müzik bizi alır getirir. <gülüyor> Neden bahsediyorduk birazdan son? Seyahaten bahsediyorduk değil mi? Evet evet uzay seyahatinden bahsediyorduk. Şimdi siz doğrudan dinlediğiniz için sizlerde boşluklar gelmiyor tabi. Ben şarkı ekledim arada büyük boşluk oldu konuyu unuttum. Evet 2000 ışıklaydı galaksimizin boydan boya boyu. Belki de bu şarkıyı göndermeliydim uzaya doğru. Radyo dalgalarıyla. Uzaylılar dinler. Gelir de kayna Telli telli. Yeni türküde almış olduk böylece. Peki nasıl aşacağız bu sorunu? Hemen bunun üzerine konuşmaya başlayalım. Süremiz de bayağı ilerliyor çünkü. Nasıl aşabiliriz? Öncelikle e, bize hızlı bir gemi lazım. Değil. Neden değil? Çünkü dedik az önce bir paradoksumuz var elimizde. İşe yaramayacak. Ne kadar hızlı gemi yaparsak yapalım işimize yaramayacak. Bu bir gerçek. Nasıl aşabiliriz peki bu o halde? Şöyle aşabiliriz. Solucan delikleri. Evet solucan delikleri dediğimiz bir alternatif teori var. Bu yine e, Einstein'ın önünü kapattığı şeyin önünü açıyor bir taraftan da. Yani Einstein teorisi her iki taraftan da ucu açıklığa sebep oluyor. Einstein e, bunun üzerine çokça kafa olmamış tabi. Daha sonra gelenler bunun üzerine düşünüyorlar. Einstein'in genel relativitesi bir nevi bunu destekliyor gibi. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Einstein uzay, zaman hatta ışığı da buna katarak, enerjiyi de buna katarak bağıntılar, çözümler sunmuştu. Biz de evrene bakıyoruz. Evrenin modelleri çıkarıyoruz. Evrenin yapısının zarst yapıda olduğunu günümüzde hepimiz biliyoruz. Sicim teorilerinin sonucunda da ulaştığı nokta zar teorisi zaten. Zar teorisine baktığımız zaman evrenin Uzay ve zaman olarak bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Ve bu yapı kütle tarafından bükülüyor. Tabii bu kütle bazen relatif de olabilir. Mesela çok hızlı hareket eden bir kütle de büyük bir kütle gibi davranabilir. Işık hızına yaklaştıkça bildiğiniz üzere kütle, kütleler de artıyor. E, kütlenin sonsuza gitmesi durumu var yani. Peki... Evrenin yapısı bükülebiliyor dedik, zaman bükülebiliyor dedik, her şey bükülebiliyor dedik. İşte solucan delikleri de bunun üzerine kurulu. Aslında solucan delikleri bir kara deliğin ufku ile başka bir kara deliğin ya da e, astronomik delimi ile başka bir beyaz deliğin ortasında kalan kısmı solucan deliği denir. Bu e, evrenin yapısını büküp iki nokta arasındaki mesafeyi kısaltmakla eşdeğer. Yani elimizde bir kağıt tuttuğumuzu düşünelim. Bu kağıdın bir ucuyla diğer ucu arasındaki mesafeyi ölçebiliriz cetvelle. Eğer A4 30 cm gibi bir şey diyelim ki atıyorum şu anda. Bu kağıdı iki ucundan tutup o iki noktayı birbirine yaklaştırırsam ikisi arasındaki en kısa mesafe artık 30 cm değil yaklaştırdığım olacak. Hatta bunların üst üste koyup arasındaki mesafeyi milimetrik hatta mikron boyutlarına kadar yaklaştırabilirim. İşte solucan delikleri de evreni böyle bükerek çalışıyorlar. Fakat e, bildiğiniz üzere kara delikler çok büyük sahipler. Bundan dolayı evreni bükmek de çok zor. Fakat yine de bu teori çok uçuk bir teori değil. Neden değil? Hani diğer teorilere bakarsak teorik fizikte bu daha çok deneylenebilire yakın. En azından gözlemlenebilire yakın. Bir kara deliğe yaklaştığınız zaman e, zaman ve mekanın ne halde olacağını az çok kestirebiliyoruz. Darmadağın olacaktır. Yani bir karadilin etrafında bir tur atmak bile sizi zamanda başka bir noktaya fırlatabilir. Özellikle de benim görüşümle geleceğe belki. Bunlar tabi e, science fiction gibi gelebilir kulağa. Fakat science fiction yani bilim kurgu değiller Tabii ki. Altında Einstein'ın relativitisi yatıyor. Çok ilginç konular. Üzerine e, yüzlerce kitap, e, yüzlerce makale yazılmış konular Einstein'dan sonra. Benim ilgincime gelen de e, Einstein'ın teorilerinin temelini oluşturan eşittiremce kare formülü. E, eşittiremce kare formülüne baktığımız zaman e, çok güzel bir eşitlik görüyoruz. Kütle aynı zamanda enerjiye eşit. Yani daha doğrusu enerji kütlenin ışık hızının karesiyle çarpımına eşit. Bu demektir ki kütle aynı zamanda enerji. Enerji Aynı zamanda kütle. Hop geldik mi İngilizte tekrar? Kütle oluşturan parçacıklı değil mi? Neyse, şu anda bir connection yani bir bağlantı oluşturmayalım arada. Devam edelim Einstein ile. Einstein bu formülü çıkardığı dönem ortalıkta geziliyor, yani geziyor makale olarak ve çok kişi tabii ki anlamıyor bunu. Sadece bakıyorlar. Daha sonra anlaşılıyor. Tabii ki daha sonra anlaşılıyor. Ee, özel relativiteye, genel relativiteye ortaya attığında zaten yine e, deneyleyemiyorlar ister istemez. Çünkü günümüzdeki gibi uzaya araç göndermiş değiliz. Kütle ne yapar ne eder gibi gözlemler yap yapamıyoruz. Daha sonra bildiğiniz üzere çok popüler bir film vardır Einstein and Eddington diye. Ona dönüp bakarsak göreceksiniz ki e, Eddington güneşin arkasındaki yıldızları gözlemeyi başarıyor. Bu nasıl olur dersek güneşin arkasındaki yıldızları nasıl görebiliriz ki? Nasıl görebiliriz? Şöyle görebiliriz. Bir güneş tutulması sırasında bakarız güneşin çevresine. Güneşin kütlesi evreni büktüğü için çevresinin arkasındaki yıldızın da ışığını bükecek. Çevresinden dolaştırıp görmemizi sağlayacak. Eddington bunu gözlemleriyle gidiyor Afrika'da. Kanıtlıyor daha sonra getiriyor İngiltere'ye. İkinci Dünya Savaşı'ndan tabi belli bir süre sonraydı galiba yanlış hatırlamıyorsam 2. Dünya Savaşı sırasında da olabilir bu teoriyi kanıtlıyor bir İngiliz bir Almanın teorisini iki savaş düşmanı yani daha doğrusu iki düşman ülke o dönem birbirlerini kanıtlıyorlar gibi denebilir çünkü Eddington'un da sıkıştığı nokta perihel kaymasıydı şimdi perihel ne şu ne bu ne diye tabi soru işaretleri oluştu kafanızda bu soru işaretlerini umarım google'layarak gidereceksiniz ee, tabii ki hepimiz araştırma ruhuna sahip değiliz ama bu programdan sonra biraz biraz herkesin araştırma ruhuna sahip olabileceğini düşünüyorum. İşte öyle ilk program, ilk yayın, ilk podcast. Aslında kafamda tabii ki video vardı, olmadı. Ses kaydıyla idare edeceksiniz. Ee, telli telli turna da bitmiş. Ben bunun üzerine daha sonra bir müzik daha koyacağım bittiği noktadan. Şu anda ben, ben konuşurken bitti tabii. Fakat siz bittiğini bilmiyorsunuz. Buraya başka bir şey koyacağım. Siz onu duyacaksınız. Program başında e, her konuya değineceğiz demiştik. Ama tabii ki 15 dakikada her konuya değinemedik. Biraz astronomi, ufak bir biyoloji yaptık. Birazcık fizikten bahsettik. Ve e, bitirmek zorunda kaldık. Programı bitiriyorum. 15 dakikaya geçti. Sıkıcı olmasını istiyorum. Program başındaki soğukluk umarım sonuna doğru gitmiştir. Sonraki podcastlerde görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler.